Andavas. Yazan Karel Čapek. Radyoya uygulayan Nazım Kurşunlu. Yöneten Ansuman Korat. Efekt Can Ünal. Sanatçılar Havlena Rüştü Asyalı, Kartbekar Süha Tuna, Yaşlı Kız Elçin Şanal, Piyano Öğretmeni Macide Tanır, Yargıç Cahit Şaher, Gazeteciler Oytun Şanal, Tolga Aşkıner, Papağan Orhan Aral, Kuşbaz Fikret Ergin, Tutanak Katibi Gülseren Morgan, Kapıcı Selçuk Uluergüven. İşte orada Nerede? <gülüyor> Köşede tek başına oturuyor <gülüyor> Merhaba Havlena Merhaba Oturabilir miyiz? Keyfiniz bilir Burada ne yapıyorsun? Kafamı dinliyorum Bu arı kovanında mı? Canım sıkılıyor <gülüyor> çevremde kalabalık gürültü ararım Keyfim yerinde olmadığı zamanlar <gülüyor> Ömürdür şu bizim Havlena Gel arka tarafa kayalım Niçin? Orası sessiz daha rahat konuşuruz ee, Sorunuz ne? Önce şuraya bir geçelim Aa, <gülüyor> Bak Kavlena ah. Derdiniz ne? Seni burada bulacağımızı düşündük Uzatmayın Derdiniz ne? Derdimiz filan yok e, Bir zorunuz olmasa beni aramazdınız Hakkım var senden hiçbir şey saklanmıyor Ocağına düştük Aa, Hayrola? Bugünlerde mahkemelerde işler kesat gidiyor. Evet ne yapalım? Gazeteler sıkıştırıyorlar. Biliyorsun ikimiz de mahkeme haberlerini kovalamakta görevliyiz. Öyle telleyip pullayıp gazeteye verilecek türden olayların kıtlığına kıran girmiş sanki. Arkadaşlar da aynı durumda hepsi şikayetçi. Arkadaşları bırak şimdi. Benden ne beklediğinizi anlayamadım. Senin kafan çalışır. Geç efendim. Yoo iftirada bulunma kendine. Sende hayal gücü var. Her zaman konuşuruz aramızda. Bu yetenekleriyle şu bizim Havlena yazar olmalıydı deriz. <gülüyor> yazar ha? Romancı örneğin. Kalbımı basarım yazdığı roman ikinci baskı yapardı haftasında. <gülüyor> Beni işletiyorsunuz. Ha, o nasıl söz? Seni işletmek kimin haddine? Bu denemeye girenlerde neyin eksik? Topu senden birkaç gömlek aşağı. Sen kendini tanımıyorsun Havlena. Kısa zamanda üne kavuşurdun. Kim bilir belki de sonunda Nobel'e de aday gösterirlerdi seni. Nobel'e boş verin. Evet durmayın ötün bakalım ee, Senden bir konu istiyoruz İlginç hareketli gerginlik yaratan Ve sonunda mantığı zorlamadan çözüme bağlanan bir konu Mahkemelerle ilgili hmm. Daha öncekiler gibi Nasıl Unuttun mu ne güzel konular verdin bize Biz onları okuyucunun zevkine göre şişirdik çok da beğenildi Beğenildiğini nereden biliyorsunuz Gazeteye gelen mektuplardan Haa gazeteye mektup yazanlar var demek Olmaz mı Okuyucu mahkeme haberlerine pek düşkündür Özellikle senden öğrenip gazeteye aktardıklarımıza Ha Demek beni tutuyor sizin okuyucular e Bunu söylemiştik daha önce İşe bak sen e Hukuk tahsilin var Yarıda bıraktık Hiç önemli değil Tahsil sıradan kişiler için Senin üstün yeteneklerin var Başta o zengin hayal gücün <gülüyor> Beni şımartıyorsunuz e Hakkın Papağan davasını anlatmış mıydım daha önce Hayır Çok ilginç bir davaydı Aman anlat anlat Ayrıntılara girmeyeceğim Gerekli değil ana hatları ver gerisi bizim işimiz Tamam yalnız sözümü kesmece yok Olur peki Gerçek bir davadır Belki inanmak istemeyeceksiniz ama Sana inanmaz olur muyuz hiç Heh, Bunu sen mi söylüyorsun Geçen defa yüzüme karşı amma savuruyorsun ha diyen sen değil miydin Başla canım boşboğazlık etmiş Seni dinliyoruz Havlena Evet Olayın kahramanı geçkin bir kız Evde kalmış, sinirli, geçimsiz, tek başına yaşıyor Üstündeki dairede bir kart bekar O da hiç evlenmemiş, bir emekli Hasasız, her şeye boş veren bir tip Sabahın köründe. Aa, aa. Oo, siz <gülüyor> miydiniz? <gülüyor> ben de alacaktı sandım. Oturmaz mısınız? Oturmaya gelmedim. Aa, yine canınızı sıkmışlar, belli. Sizi ne kavgaya geldim? E, bir şey mi oldu? Bu gece yine gözümü kırpmadım. Hep sizin yüzünüzden. E, niçin? Eve kaçta döndünüz? Söyler misiniz? Farkında değilim İnanırım çünkü yine fitil gibi sarhoştunuz Aa, Bak günahıma girmeyin Şuna çakır keyif demek daha doğrusu hmm. Masa koltuk çekildi Kapılar çarpıldı O hantal ayakkabılarla takır tukur dolaştınız evin içinde O saatten sonra Özür dilerim Sonra şarkı faslı başladı Allah'ım ne şarkılar ne şarkılar Oh, Dinlerken kulaklarıma Kulaklarıma kadar kızardığımı hissettim Ya Sizin kattan duyuluyor demek hay Allah Altınızda bekar bir kızın oturduğunu Düşünmemiş olmanız garip doğrusu Çok utandım Bu geceden itibaren eve vaktinde dönmenizi istiyorum Sonra gürültü, Şarkılara pay Ee Gürültü ve şarkılar için bir şeyler düşünürüz Ama erken dönmeyi benden beklemiyor Sebep Ben yalnız bir adamım Yalnızlık Allah'a mı sus demişler Ben de yalnız bir insanım Gıkım çıkıyor mu Ee Evet aramızda fark var ama komşum Ne demek yani? Kendinizi üstün yaratık olarak kabul ettiğinizi mi belirtmek istiyorsunuz? Hop güleyim bari. <gülüyor> evet evet gülün. İnanın gülmek size çok yakışıyor. Şakanın da sırası hani. Uzun lafın kısası. Bundan böyle gece yaralarına kadar dışarıda kalmayacaksınız. Dönüşünüzü beklemek istemiyorum. E, sizi buna zorlayan yok. Ah işte bu lafada ölürüm. Uykum dağılmaya görsün ondan sonra sabaha iple çekiyorum. Anlaştık mı? Hayır. Ne demek hayır? Ben bu cendereye girmeyi göze alamadığım için evlenmedim. Yaradılış meselesi, özgürlüğe büyük değer veririm. Beni anlamakta zorluk çekmeyeceğinizi umarım. Siz de hiç evlenmemişsiniz. Ah! Oh, kendinizi benimle bir mi tutuyorsunuz? Ben kimseye zararı dokunmayan, kendi halinde bir kızım. Ama ama sonuna kadar bekar kalmakta direnen erkeklere pek iyi gözle bakılmadığını bilirsiniz herhalde. Rica ederim. Sonra sırası gelmişken şunu da söyleyeyim. Bu yaşa kadar namusumla yaşadım. Kendime söz ettirmek istemem. Ee, size söz getirecek bir harekette mi bulundum? O şarkılar boşuna değil. Hiç umutlanmayın. Sonra o sokak süpürüntülerini de peşinize takıp eve getireyim demeyin. mahalleyi ayağa kaldırırım. Hah, seni gidi. Seni gidi beni bilmez. Kalk <Gülüyor> Buyurun efendim. Bir emriniz mi var? Ee, ne kadar çok kuş var burada. böyle? Bizde her türlüsü bulunur. Kuşlardan hoşlandığınız belli. Acaba size ne gibi bir hizmete bulunabilirim? Ee, şu sakalara ne dersiniz? Hayır. Ee, peki şu ispinozlara ne buyurulur? Şu floryalara, isketlere. Hayır. Peki ya şu cennet kuşlarına? Gök Gökkuşağının bütün renkleri bakın. Yok yok yo. istemem istemem. Affedersiniz. Yoksa... Kanarya mı arıyorsunuz? Bizde her türünden var. Alman Kanaryası, Flemenk, <gülüyor> İngiliz, sonra İspanyol. Halis kan. Açık göz İspanyolların Kanarya adalarından getirip ürettikleri cinsten. <gülüyor> Almanların iki türü de bulunur bizde. Adisi, soylusu. Her renkten. Altın sarısı, <gülüyor> saman sarısı, beyazı, gri yeşilleri, kahremsi, koyu sarısı, düz kafalısı, hotozlusu. İstemem <gülüyor> yahu istemem. Kanarya falan aradığım yok. Peki ne istiyorsunuz siz? Konuşan türden bir kuş. Konuşan türden bir kuş mu? <gülüyor> Saksan diyeceğim ama... ...istemem. Saksanların eli uzun olur. Yine en uygunu papağan. Papağan! Ha. İşte bu olmadı. Neden? Ha deyince papağan bulmak kolay mı? <gülüyor> Siz asıl papağan bulundurmalısınız. O neden? Sizin yanınızda haftasına kalmadan bülbül kesilir de. <gülüyor> Çok şakacısınız. Nasıl bir papağan düşünüyorsunuz? Çeşidi var Öyle mi? Ne sandınız? Kakadu Yüce papağan <gülüyor> Mako Onun da çeşidi var Yeşili, mavisi, kırmızısı Papua lorisi Sonra jako Size bir jako uyduralım Ben lori tercih ederim Neden lori? Adı hoşuma gitti <gülüyor> Bana bir lori tedarik edin Hay hay Yarın uğrayabilir misiniz? E kaçta? Bu saatlerde ben hemen bizim kuş pazarı taramaya gidiyorum. Güle güle, güle güle saygılar. N'o? Bizim papan müşterisi görünmedi. O değil mi? karşı kaldırımda duran, ta kendisi. Oo, buyurun buyurun e, Vazgeçiniz ya korktum <gülüyor> Bizim loriden ne haber <gülüyor> e, Hazır e, Şansınız varmış doğrusu Şunu bir görelim hele <gülüyor> Hey ufaklık beyefendinin lorisini getir Ortaya çıkarmadım Niçin <gülüyor> Gören olur satın almak ister ha. Oysa size daha önce söz vermiş bulunduğuma göre işte sizin lori Halis Papuaz lorisi Çok gözeşli değil mi? Şu orta kuyruğun yeşil sarı karışımı tüylere ne buyrulur? Gagasıyla bacaklarının kızılak açan turuncusu ne kadar güzelce? Ya vücudunun koyu kırmızısı, sırtın parlak yeşili... ...baştaki zifri siyah, tam bir renk senfonisi! Senfonisi bassın, konuşur mu ondan haber ver! <gülüyor> Öğretilirse neden konuşmasın? Malum papağanlar genellikle... Peki ya konuşmazsa? Olmaz! Papağanlar konuşmadan edemezler... ...hele bu loriler... ...ama emek ister tabii. Emek işine karışmayın... ...kaça alıyoruz? Yetmiş beş bin... Ee, e, e, siz aklınızı oynatmışsınız anlaşılan... Niçin efendim? Bana tavus kuşu mu satıyorsunuz siz? İşte buna diyecek yok... ...tavus kuşunun esamisi okunur mu bunun yanında? Sizin tavus kuşu dediğiniz nedir? Ahmak yaratığın tek... ...bütün kendini beğenmiş kibirli yaratıklar gibi... ...insan dahil... Bütün ömrünüzü harcayasanız tek kelime söyletemezsiniz. Üstelik sesi de evlere şenlik. Oysa bu asil kuş. Peki, peki, peki. Uzatmayın. Aldım gitti. İyi bir alışveriş yaptınız. Orası daha belli değil. Alın paranızı. Hayırını gelin. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, kafesi sarsınlar mı? Gerekli mi? Ee, i̇htiyatı elden bırakmamak lazım. Bakarsınız yolda kötü bir laf duyar, hemen kapar. <gülüyor> Kim Benim Kimsin? Kapıcı ee. Ee. Ne istiyorsun? Ee, şey... Heh. Sizi merak ettik. On günden beri görünmediniz ortalıkta. E, meraklanacak bir şey yok. Hayır yani hastalandınız diye korktuk. Aa, ne güzel kuş bu. Hadi git. Nereden aldınız? Git dedim sana işim var meşgul etme beni Evet İfadesini dinlediniz Bunlara ekleyecek yeni bir şeyiniz var mı? Evet Yargıç bey Şimdi karşınızda kendisini acındırmak için... ...ezilip büzülen bu kat horoz! Estağfurullah. Mahkemedesiniz. Ee, bağışlayın Yargıç Bey. Oh, çok sinirliyim. Bu adam beni sinir hastası yaptı. Ben kimseye zararı dokunmayan... ...kendi halinde... Zavallı bir kızım Bilenler Allah için söylesin ah, sen... Söz verilmeden konuşmayın E Kendi halinde zavallı bir kızım Dedi de Evet hanımefendi sizi dinliyoruz e, Evet e, ne diyordum oh, İşte unuttum gitti e, Neyse neyse neyse Davanın esası anlaşıldı Tekrara gerek yok Apartman komşunuz olan bu yaşlı bey Size ağır şekilde hakarette bulundu Hem de nasıl gargıç bey Böylesi şeytan aklına bile gelmez. Oh düşünün bir kere düşünün. Tamam. Tutanakta yazılı. Bir kuş aracılığı ile. Ne kuş he? ya? Tam ona layık. Bırak ya şimdi canım. Tanık var mı? Bütün apartman halkı, bütün apartman halkı. Ama ama ben yalnız kapıcıyı razı edebildim. Ötekiler kendiliklerinden gelmek istemediler. Tabii hepsiyle kanlı bıçaklı Siz susacak mısınız? Peki peki el, sustum. Hanı içeri alın. Ben çağırayım. İzniniz olursa çok ürkek bir adamdır. İlk defa mahkemeye çıkıyormuş ya. Ben çağırırım. Gel. Gel. Gel hadi. Gel gel. İşte bu. Korkma, korkma. Sakın korkma. Yargıç Bey'e ilk kez mahkemeye geldiğini haber verdim. Hım. <gülüyor> Adın? Adı Haşek. Haşek, Haşek. Kendi söylesin. Hadi söyle söyle. Yargıç bey adını senin ağzından duymak istiyor Hadi Haşek Babanın adı ee, Babamın adı Anlaşıldı Nerede oturuyor Bizim apartmanın bodrumunda Tamam aynı adresi yaz Tuthana Oldu mu Bak kulağını bana ver Kiracınız olan şu bey Yine sizin apartmanda oturan bu yaşlı hanıma Hakarette bulunmuş Seni tanık olarak gösteriyor Bildiğini gördüğünü olduğu gibi anlat bize Hepsini hiçbir şey atlama hadi Sizi galiba dışarı çıkarmak zorunda kalacağım Peki hanım. peki peki Sıstım sıstım Sen konuş Haşek hadi hadi Yargış bey senin konuşmanı istiyorum hadi, hadi durma Evden ayrılmamı kollayıp Hemen kafesi pencereye çıkardığını Fakat hanım Usubet hayvanın o çatlak sesiyle arkamdan Sen bir cadısın diye mahalleyi ayağa kaldırdığını Sen bir cadısın heh, Cadolosun tekisin sen diye ortalığı çınlattığını Cadolosun tekisin sen Deli olmak hiç sen evet, değil Evet yargıç bey O uğursuz hayvanın çığlıklarını duyar duymaz... ...hemen pencerelerini açıp... ...yarı bellene kadar sarkanların gülüşerek... ...beni birbirlerine gösterdiklerini görüp de... ...çileden çıkmamak... O, o, o, o, tamam yani. anlaşıldı. Heh. Yaz. Gereği düşünüldü. Sanık emekli çakçı... ...Stefan Karbaş'ın... ...aynı adreste oturan... ...apartman komşusu... ...Bayan Clara Nezvale özel surette eğitilmiş bir papağanı araç olarak kullanmak suretiyle e, hakarette bulunduğu sabit yürülmüş olmakla e, Stepan Karbaş'ın emsaline ibret olmak üzere 14 gün hapsine karar verilmiştir. Nasıl 14 gün? Yalnız 14! Hanım gün. hanım kendinize gelin. Bana yapılan manevi işkencenin cezası olarak 14 gün ayrıca mahkeme masrafını da ödemeye mahkum edildiniz Bay Stepan Karvaş. <gülüyor> Hiç önemli değil. Kulduğuna <gülüyor> de. <Susun>. <gülüyor> <gülüyor> Çıkarın şunları. Atın dışarı. Mahkeme burası. Ne yapıyorsunuz? Susun. Susun. Hadi bakın dışarı. Sonra ee, bu kadar yetmez mi? Nasıl buldunuz? Fena sayılmaz. Yalnız üzerinde biraz işlemek gerekiyor. E orasını da siz düşünün artık. Hadi hadi parmaklarınızı işlesin hadi. Ah, al bakalım Havlena. Biliyorum azımsıyorsun ama... ...biz de pek para tutmuyoruz bugünlerde. Aldığımız para ne ki zaten... Ne o cenazeden mi geliyorsunuz? Bu suratınızın hali ne? Yaptın yapacağını bize. Hayrola? Oku anlarsın. Ver ver ben okuyayım. Dinle bakalım. Sayın gazetenizin 16 Haziran tarihli sayısında ayrıntılı olarak yayınlanan papağan davasında soruşturma açılması ve buna dayanarak mahkemede hükme varılmış olması yürürlükteki kanunlara aykırı görülmüştür. Ne demek yani? Şu demek ki kararın beş para etmiyormuş. Çünkü kanunlara uygun değilmiş. Bize kesme şimdi. Evet devam et. Çünkü davada söz konusu edilen ve suç unsuru olarak saptanan sözlerin sanık tarafından sarf edilmediği, bunların sana'a ait papağanın söylediği belirtilmiş bulunmaktadır. Papağanın ise bu davranışında özellikle davacı bayana kastettiği sabit değildir. Buna göre hakaret fiilini oluşturan bir suç unsuru yoktur. Burada olsa olsa kamu huzur ve sükununu bozmak gibi bir suç işlendiği düşünülebilir. Bu durumda da suçu işleyenin ancak para cezasına çarptırılması ve bu uygunsuluğa yol açan papağanın şu veya bu suretle def edilmesi gibi bir takım idari cezaların uygulanması düşünülebilir. Yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü durumun tahkiki için bu davaya bakan mahkemenin bilinmesine ihtiyaç alsın olmuştur. Gerekli bilginin en kısa zamanda makamınıza gerisine lüzum yok işte. Ne buyrulur buna? Yazı işleri müdürü hop oturup hop kalktı. Kim yazmış bunu? Adalet, Adalet Bakanlığı. Bakanlığı. Vay canına. Nasıl kalkacağız şimdi bunun altından? Neden çıtlatmadın haberin düzmece olduğunu? Telaşa gerek yok. Hangi yetkiyle bunu çürütmeye kalkıyor... ...sizin Adalet Bakanlığı? Git Allah'ını seversen. öldürür müsün, öldürür müsün? Bu bakanlıkta görevli kişilerin hepsi... ...uslu, akıllı kimseler. Kendi alanında tecrübe sahibi. Hukuk tahsillerini de tamamlamışlar. Yalnız... ...müsaadenizle bu işte atladıklarının... ...farkında değil bizim hazretler. <gülüyor> Şu lafa bak. Ee, papağanın sahibi kuşunu... ...komşusu koca karıya küfretmeye alıştırmış bulunuyor. Papağan hukuk açısından belki bir şahıs değil. Bu kadarına benim de aklım yatıyor. Ancak onun bir suç aracı olduğunu kim inkar edebilir? Bu davranışın açıkça kanunlara aykırı düştüğü... ...önceden tasarlanmış bir hakaret unsurunun oluşması için... ...çaba harcandığı belli olduğuna göre... Bunu hiç hesaba katmamaya Ve mahkeme kararının Adilane olduğundan kuşkuya düşmeye Kimsenin hakkı yoktur ve olamaz Alın on paralık Nereye gidiyorsun? Önce kafayı çekeceğim sonra bu işin hukuki çözümüne ait Bir mektup döşeneceğim sizinkilere Bir bu eksiktir Allah akıllar versin Ben bu işin peşini bırakmam arkadaş Onlara dünyanın kaç bucak olduğunu göstermezsen Bana da havlena demesinler Kaşığın teki bu Yeni mi anladın? Senin mektuptan ne haber Havlena? Ha, i̇hanete uğradım. Arkadan hançerlediler beni. Hayır Hayrola? Bahse girerim biri yok etti onu. Efendisine yaranma çabasına giren uşak ruhlu görevlilerden biri. Ama bu işin peşini bırakacağımı sanıyorlarsa çok aldanırlar. Elinde ne gelebilir Havlena? Bakana çıkacağım. Bakana. Ha. Hastane ziyaretlerinde başvurulan geçerli usule başvurup özel kalemdekilerin yüzüne bakmadan bakanın karşısına dikileceğim. Dilekçeyi ezberledim su gibi. Onu ağızdan okuyacağım kendisine. Sonunda adalet istiyorum sayın bakan diye bitireceğim sözümü. Umutsuz bir çabasın ki haberine. Görürüz bakalım. Gel bak gel gel kim var burada? Oho, merhaba Avlena Rahat bırakın beni Ne haber Avlena Anlamadım Bakan nasıl karşıladı seni İşinize gidin Olumlu sonuç alabildin mi Yazı işleri müdürü çok merak ediyor işinle renk alacağını Bakanla görüşemedik Bak hele niçin Çevresini kuşatanların işlerine gelmediği için Barikatlar kurdular yolumun üstüne Ama yanılıyorlar... ...Havlena'yı tanımıyorlar... ...bu işin peşini bırakmam ben... İşin mi yok senin Allah'ını seversen... Ne demek yani... Son durumu bilmiyorsun... Gazete bunun bir şaka olduğunu açıkladı... Karşı tarafta üstüne düşmekten vazgeçti... <gülüyor> İş tatlıya bağlandı Havlena senin anlayacağın... <gülüyor> ha. <gülüyor> Buna sevindim... İçin rahat etsin... Yazı işleri müdürü kahkahayı basıyor aklına geldikçe... O güle dursun ben yapacağımı bilirim... Hayır ola... Benim için onur meselesi bu beyler. Şerefim söz konusu. Bu işi temize çıkarmadan rahat, huzur yok bana. Ama yaptın ha. Yanıldıklarını kabul ettireceğim onlara. Ömür şey şu bizim havlana. <gülüyor> Elinde ne gelebilir? E, görürsünüz. Hey nereye? Alem adam. Günaydın hanımefendi. Aa günaydın. Kuzum nelerdesiniz? Yüzünüzü gören cennetlik. Bu günlerde fazlaca meşgulüm. Ne güzel bir gün değil mi? Hmm, güne boş verin şimdi. Sorma sahip. Sabah sabah yine hangi tarafa? Ders vermeye gidiyorum gene. Çalışmayan ekmek yok ki ne yapayım? Ben <gülüyor> zavallı, kimsesiz bir dolum <gülüyor> En ufak gelirim yok. Hayatımı kazanmak zorundayım tabii. Bereket versin. Vaktiyle konservatuvara devam etmiştim. Müzik dersi veriyorum. Evet gelenlerde eksik değil ama öğrencilerimin çoğu kendi evlerinde ders almayı tercih ediyorlar. Kendi piyanolarında yani. Tanrının günü böyle sokaklara uğramamın nedeni bu. Ah nereye gittiniz? Eh bir dakika hanımefendi bir dakika. Gel bak. Ah. Ne güzel kuş bu. Sizin mi? Ekimin olacak başka. Papan değil mi? E galiba. Kuşuyor mu? Çabalıyoruz işte. Allahım belası kuş. İflamı kesti. Sizi eve bağlayan neden buydu demek? Aa, dur, durun durun gitmeyin. Ee, belki daha yakından görmek istersiniz şu musibet hayvanı. Aa, haksızlık Hı? ediyorsunuz ama. Günaydın sevimli kuş. Saltık. Aa nasıl? Yaşasın. Şafatak. Hani konuşmuyor diyordunuz? Ay ilk defa. Dili çözüldü. Şafatak. Bana mı diyor? Galiba öyle. Şafatak. Ay ne ayıp şey. Şafatak. <gülüyor> senin gibi cici bir kuşun ağzına hiç yakışmıyor Şafatı. mu? Şafatak. <gülüyor> sen de boş bağızın birisin işte. Aa. <gülüyor> Gülüyorsunuz. Tabii gülerim ya. E ama kızmanız gerekmez yine miydi? Ne diye kızayım? Size sürtük dedi. Aman sürtük <gülüyor> Hadi nereden? Hadi. Şirfıntı dedi size. Şirfıntı. <gülüyor> bak, bak işte yine diyor. Aldırmayın canım. Aldırmayın, A, aldırmayın ha? Ay kuşun lavına bakılır mı hiç? Ama bilerek söyledi bunu. Da neler? Gözlerinizin içine baka baka. Ama rica ederim. Şirfıntı. <gülüyor> Anladık peki. E, durun bir dakika, durun Geçkiyorum bir dakika. ama. Şakmak. Kes sesini. Dur. E, bir saniye, bir saniye hanımefendi Şu musibet hayvan size rahat vermeyecek. İçeri alayım. E, sakın gitmeyin. Sizi fazla alıkoyamam. E, merak etmeyin. Gel gel gel. gel. <gülüyor> <Tut. gülüyor> Tafsi. Ne konuşacak benimle? Yoksa? Ah, i̇şte geldim. E, şey diyecektim çok mahcubum. Şu münasebetsiz hayvan iki paralık etti beni. Bunun için mi tuttunuz beni? Evet. şey. Şimdi bilmem nasıl söylesem. Zahmet edin, anladım. Sahibi mi? Kuşun yaptığı münasebetsizliğe üzüldünüz. Ha tabii, tamam. Özür tamam. dilemek istiyorsunuz. Tamam da. E, bu iş öyle özür dilemekle düzeltilemez. Anlayamadım. Beni mahkemeye vermenizi istiyorum. Annemi nasıbet. A -a, kuşum hakarette bulundu size Yok canım Evet bal gibi hakaret sayılır bu Beni mahkum ettirmeniz gerekir Manevi tazminat isteğinde bulunmak hakkınızdır Yedin işinizi Allah'ınızı severseniz Olmaz olmaz kabul edemem bunu Beni suçlamanızı istiyorum Kuzum aklınızı mı kaçırdınız Aklım başımda siz? Aklım başımda. Hadi gelin beraberce adliye dairesine gidelim Ay şimdi e. öleceğim gülmekten Ay öyle ya Hayır <gülüyor> lütfen. siz? Ne münasebet? Ne münasebet? Ee, hadi ne olur gidelim. Dilekçeyi ben yazdırırım. Böyle işte başıma hiç gelmemişti. Hay gidin başımdan kızım. şuradan şuraya gitmem. Beni mahkemeye verin. Galiba sıcaklar dokunmuş size. Sıcak mıcık işi değil bu. E peki nedir o orası? his? Orasını karıştırmayın hadi gidelim. Ee, kaçırdığınız ders ücreti için bir şeyler düşünürüz. Sizin bir maksadınız olsa gerek. Yok, hiçbir maksadım yok. Tek isteğim ha. yargıcın karşısına çıkmak e Peki bundan ne bekliyorsunuz? Belki halime acır da beni mahkum eder Ay Siz hastasınız bayağı dileyen <gülüyor> Hayır Türk gibiyim Ama beni böyle üzmekte direnirseniz Sonunda hasta olabilirim e, Tamam anlaştık mı? Hadi bakın Ayaklarınıza kapanıyorum Ay kusup. Bakın gülüyorlar bize Hiç önemi yok Onlar da tanıklarımız olsunlar Beni ha. adaletin pençesine teslim edin Peki peki Madem o kadar ısrar ediyorsunuz, peki benim söyleyeceklerim bundan ibaret bay Yargıç. Pekala, oturun yerinize. Ee, siz adınız neydi? Podil Havlena. Ama genellikle Havlena diye bilirler beni bütün tanıdık eş Tamam dost. tamam tamam. Gereksiz açıklamaları bırakın bir anda. Davacı hanımın söylediklerini duydunuz. Bunlara ne diyorsunuz? Benim diyecek bir şeyim yok Yargıç Bey. Yani suçlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz öyle mi? Evet Sayın Yargıç. İddiası gerçektir. Noktası noktasına. Cezalandırın beni. Bunun fazlasıyla hak etmiş bulunuyorum. İyi duyamadım galiba. Hayır duydunuz, duydunuz. Besle kargayı oysun gözünü. Komşulara gösteriş olsun diye alıp beslediğim o adi kuş herkesin önünde bu saygıdeğer ihtiyar kadına. Ah! E e e Estağfurullah. E e affedersiniz e e e Ne diyordum? Ha, e hakarette bulundu. Evet. Sürtün, şırfıntının birisin sen dedi. Sürttük dedi, evet gözlerinin içine baka baka İşte şahitlerim Söylesinler Tuhaf şey Kuş benimdir, bunu ispat edebilirim Cezai ehliyeti olmadığına göre işlediği suçun bana ait olması gerekir Hukuka, kanunlara saygılı bir vatandaş olarak Bunu güler yüzle kabule hazır olduğumu Açıklamaktan ayrı bir onur duyarım sayın Yargıç Hem, eh, hem... Durun bakalım Kafam karıştı Böyle çetrefilli iş de başıma gelmemişti Şu haltları karıştıran o münasebetsiz hayvan nerede? Evde sayın Yargıç Kafesine kapadım Hı. Anlayacağınız bir çeşit hücre cezası Hayır korkumdan bir yere çıkamıyorum Belki yeni bir uygunsuzlukta bulunur diye <gülüyor> Tabi takdir edersiniz ki Her ne kadar Aa, Yeter Emredersiniz eh, Yaz bakalım Gereği düşünüldü Tarafların iddiaları karşısında Olayı yaratan papağanın Mahkememize getirilmesine ee, abi, pa Pardon Nasıl? Devam edin Nasıl buraya mı Ve mahkemenin 17 Haziran tarihine Bırakılmasına karar verildi eh, Sayın Yargıcım bir şey söyleyebilir miyim Ne var yine e, Ne diye uzatıyorsunuz Beni mahkum ediverin olsun bitsin Kuşunuzu getirmeyi unutmayın Yaklaşın Bay Havlena Davada sözü geçen kuş bu mu? Evet sayın Yargıç Kafesi masanın üstüne bırakabilirsiniz Hayır hayır oraya değil Tutanak katibi şu genç hanımın Masasının üstüne Evet tamam Adı neydi bunun? Lori efendim Adı Watson Yaz Lori adlı papağan Mahkemeye getirildi Yazdın mı? Kuşun davranışından Anlaşıldığına Hı. göre Ne oluyor? Deli mi ne? Boğazına kordusun Yazmaya devam edin Ne demiştik? Kuşun davranışından anlaşıldığına göre Sustur şunu Fırtık. Sana sustur dedim şunu Ne mümkün sayın yargıç Şartık. ne mümkün <gülüyor> Anladık anladık peki Aldırma ee, yazın siz Aa, Ama bana demiydi Nasıl Şartık. Size diyor efendim Bana ha Ya sağ solu yoktur Şartık. saygısız hayvanın sen, sen de boş boğazın birisin Şartık. Çekin kaldırın şu mendebur kuşu gözünün Şartık. önünden Gel gel iki paralık ettim beni Şartık. Gel Şartık. sayın yargıçının karşısında Şartık. Hey buraya, yürü. Ya, yarabbim, Bu kürültü ne? Sayın yargıcım, çenesi açıldı. Bakın sıyıp sayıyor koridordakilere. Kalemdekiler dışarı uğradı. Ana baba günü, davacı, davalı birbirine karıştı. Kapıyın, kapıyı kapıyın. Bana hak verdiniz değil mi bay yargıcı? Çenenizi kapıyın. Sizin de kuşunuzdan kalır yeriniz yok. Ee, ne demiştik? Lora atlı kuşun davranışından evet. açıkça anlaşıldığına göre... Açıkça kelimesi de nereden çıktı? Sayın Yargıç. Oh, olur şey değil. Neyse devam edin. Bu hayvanın söylediği sözlerin... E, davacıyla herhangi bir ilgisi olmadı. Aman Bay Yargıç. Aman ne? Şu sayın bayana reva gördüğü hakaret yanına kar mı kalacak bu? Edepsiz hayvanın. Sen susacak mısın bakayım? Yok. Adalete sağır mı bu? Mübaşir. Mübaşir nerede? Kuşun yanında efendim bir emriniz mi var? Susar mısın yoksa susturayım mı seni? Peki sustum. Yalnız siz konuşun bakalım. Onun adına mahkum. Hmm, ne mırıldabıyorsun ağzının içinde sen? Bir şey ilave edebilir miyim efendim? Ha, anlaşıldı. Peki. Söyle bakalım. Belki çizmenin dışına çıktığımı... O uzatma. Bah üstüne. Bu hayvanın savurduğu küfür ve hakaretlerin... Davacıyla herhangi bir ilgisi olmadığını belirttiniz Öyle değil mi? E, hayır Büyük hoşgörünüzde sığınarak açıklamak zorunda kalıyorum Hayır Burada gözden kaçan çok önemli bir husus var Neymiş o? Şu destursuz hayvan bu koca karıya Aman Bay Havle Affedersiniz bağışlayın efendim Ağzımdan kaçtı Şu sayın Sayın yaşlı hanıma Her görüşünde ağzını bozuyordu Bayanın sokağa çıktığını görüp hemen pencereyi açıp kafesi ortaya çıkarışımda işte Allah'ı var kendisi söylesin. Evet. Ne zaman kapıdan çıksam hemen pencere açılıyordu. Bu suya yatmış gibi. Kuşun kafesi pencerenin dışındaki çiçekliğe oturtuluyordu. Ha. Ondan sonra gelsin hakaretler. <gülüyor> Lafı nereye getirmek istiyorsun sen bakayım ha? Şey... Size ukalalık e, taslamak istediğimi sanmayın hmm. Burada suçun önceden tasarlanmış olduğu ayan beyan ortada hmm. Evet Benim tarafımdan Bundan kuşkulanmanızı bir türlü anlayamıyorum ayıp değil ha. Çok dolambaçlı belirsiz bir tasarlama Gerçi pencerenizin tam bu zavallı kadının sokağa çıktığı anda açılması kuşun ortaya çıkarılması oldukça garip bir rastlantı <gülüyor> ama hukuk açısından bu davranış bir insanı mahkum etmeye yeterli değil. Özellikle papağanın saldırılarında davacı hanımı amaç edindiğine de vicdani kanaat hasıl olamamıştır. E Güzel ama... Aması maması bu. İşimi sizden öğrenecek değilim. Sizin bunu tasarladığınız tanıkların ifadelerinde de açıkça belirmiyor. Hepsi olayın son safhasından söz ediyorlar. Daha önce bu konuda herhangi bir bilgileri yok. Ey Allah'ım. Peki sonuç sen yazmaya devam et. Ee, görülüyor ki Lori adlı papan e, ...bellediği yakışıksız sözcükleri... ...cinsiyet ayırt etmek sizin her önüne gelene tekrarlıyor. E, bu duruma göre... ...Bay Havlena'nın mahkumiyetine yeter kanaat hasıl olmadığından... Davanın düşmesine karar verildi Etmeyin sayın yargıç <gülüyor> Koşunuzu alıp Gidin buradan Fakat Bir kelime daha konuşursanız Sizi içeri tıkmak zorunda kalacağım Ha Tamam benim istediğim de bu işte Ama bu zavallı kadına hakaretten değil Mahkemeye Saygısızca davranışınızdan Ey Allah'ım ne günlere kaldık Adalet mi bu Sizi bir yere kapamak şart oldu ama Suçlulara mahsus yere değil Anlıyorsunuz herhalde ...ama mahkememizin işi değil bu. Hadi hepsi bu kadar. Şuraya bak bizim Havlena değil mi bu? Günaydın Havlena. Günaydın. Seni gören cennetlik. Ne olmuş sana böyle? Ne olmuş Zayıflamışsın avurtların birbirine geçmiş Gözlerin uzaklardan bakıyor bize Yoksullara mahsus hastaneden yeni taburcu edilmiş hastaları hatırlatıyorsun Her yerde seni aradık Hiç görevli olmamış Ondan sonra hiç göremeyeceksiniz Hayrola Gidiyorum Yolculuk nereye Ya kısmet O da ne demek Avlena Buralarda duramam artık Dur savuşma Böyle adaletsiz bir ülkede yaşayamam ben Buyurun ülkeniz sizin olsun Oyunumuz papaan davasını sunduk. Yazan Karel Çapek, radyoya uygulayan Nazım Kurşundu, yöneten Asuman Korat, efekt Cankut Ünal.